Ülkemizde işletim sistemlerinin bilgi teknolojileri alanında kapsadığı yeri, dolaylı olarak etkiledikleri sektörleri ve genel olarak gelişme hareketi ile ilişkilerini irdelediğimizde şu gözlemlere varılmaktadır. Ulusal Bağımsızlık Güvenlik ve tasarruf amacıyla kritik uygulamaların üzerine çalışılabileceği, açık ve standart bir veri yapısını destekleyen, güvenlik izlemesine imkan verecek şekilde kaynak kodu açık olan ve finansal yük oluşturmadan yaygınlaştırılabilecek bir işletim sistemine gerek duyulmaktadır. Türkiye'nin bilgi teknolojileri konusunda etkinliğinin katma değerli projelere yöneltilmesi, araştırma ve geliştirme ağırlıklı yüksek teknoloji üretimi yoluna gidilmesi gerekmektedir. Bunun bir yandan öncülü ve bir yandan da ürünü olarak yerel bilgi birikiminin gerek teknolojik alanda ve gerekse iş süreçleri düzeyinde sağlanması zorunluluğu vardır. Ülke gereklerine bağlı olarak teknolojinin gelişmenin yönünü belirlemek, farklı alanların ağırlığını değiştirmek ve dolayısıyla söz konusu iş işletim sisteminin yol haritasına hakim olmak tercih edilmektedir. Bu gereksinimlerden hareketle dinlük temelli bir ulusal işletim sistemi dağıtımı oluşturma işine girilmesine karar verilmiştir.